Müminler kardeştir bizler kardeşiz Tağutlar deviren muvahhidleriz Müminler kardeştir bizler kardeşiz Tağutlar deviren muvahhidleriz Nerede zulüm görsek kıyam ederiz Resuller yolunda Allah erir Nerede zulüm görse kıyamet ederiz Resuller yolunda Allah eriz Böyle olacak böyle milletiz Böyle ümmetiz Böyle olacak böyle milletiz Böyle ümmetiz Ey Muhammed Ey Muhammed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 Biz bizi biliriz hep beraberiz Birleşip güçlenen İslam seliyiz Biz bizi biliriz hep beraberiz Birleşip güçlenen İslam seris. Bir adımız şehit bir dezaferiz Tevhid bayrağının dalga yeliyiz, bir adımız şehit, bir dezaferiz. Tevhid bayrağının dalga yeliyiz, böyle olacak, böyle milletiz, böyle ümmetiz, böyle olacak.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 Senedir şeref yolunda yolcuyuz ya Muhammed. Senden ayrılmayız. Senedir şeref yolunda yolcuyuz ya Muhammed. Şirk düzenlerine isyan ederiz Hüküm Allah'ındır başka demeyiz Şirk düzenlerine isyan ederiz Hüküm Allah'ındır başka demeyiz Haktan başkasına boyun eğmeyiz İşte budur bizim tek ahideriz Hak'tan başkasına boyun eğmeyiz, işte budur bizim tek akidemiz, böyle olacak böyle milleti. Biz böyle ümmetiz, böyle olacak, böyle milletiz, böyle ümmetiz. Ey Muhammed, ey Muhammed, senin yolundayız ya Muhammed, ey Muhammed. Ya Muhammed, senden ayrılmayız, sendedir şeref, yolunda yolcuyuz ya Muhammed. Senden ayrılmayız, sendedir şeref, yolunda yolcuyuz ya Muhammed.